ederim. Hoşça kalın Hakan Bey. Hayırlı tamam. Ramazanlar. Kubilay Dökmetaş'la veda edeceğiz efendim. Dinlediğiniz program programı bugün sizler için Soner Emre, Ayşe Gülanık ve Arzu Yorcu hazırladı. Teknik yönetmenimiz Zuhre Ekmekçiydi. Mikrofon başında spikeriniz ben Mustafa Yalın vardı. Baharda güller açıyor diyecek Kubilay Dökmetaş. Hoşça kalın.